Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Abdülhamid Vasi İbni Türk Tarihçilere göre Türklerin İslamiyeti kabulü ve akın akın Müslüman oluşu hem İslam tarihi hem de Türk tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. Türkler İslamiyet'e kan, İslamiyet de Türklere can vermiştir. Hiç kuşku yoktur ki, Türklerin hemen her alanda İslam medeniyetine katkıları büyüktür. İslam tarihini Türklerden bağımsız düşünmek neredeyse imkansızdır. Türkler İslamiyete geçtikten sonra Allah'ın emirlerini peygamberimizin hadislerini öyle büyük bir şevk ve ihtiyakla yerine getirmeye çalışmışlar ki bilim alanında daha önce Müslüman olan milletlerden bile ön saflara geçmişlerdir. Abdülhamit bin Türk Matematik konusunda Müslüman bilginlere öncülük etmiş bir alim. Tam adı Ebul Fazl Abdülhamid bin Vasi el-Hasib İbn Türk el-Cîlî'dir. Hazar Denizi'nin güneyinde bulunan, Orta Çağ döneminin meşhur medeniyet şehirlerinden biri olan Cîl'de dünyaya gelmiştir. İlimdeki üstünlük ve saygınlığından ötürü kendisine Ebul Fazl yani Faziletin babası unvanı verilmiştir. Türk asıllı olduğu için de dedesinin ismi İbni Türk adıyla meşhur olmuştur. Sadece matematik alanında çalışmıştır ve eserlerinin tümü matematik üzerinedir. Dönemin dünyaca ünlü matematikçileri Harizmi ve Şucal, eserlerinde kendisinden övgüyle bahsettiklerine göre kuvvetle muhtemel onlardan önce yaşamış ve meşhur olmuştur. Matematikle ilgilenen bir aileden geldiği de babasının lakabının el hasip olmasından anlaşılmaktadır. Büyük ihtimalle matematik konusundaki ilk eğitimini de babasından almıştır. El cami fil hisab yani büyük hesap kitabı, Kitabül mevadiril Hisab yani eşsiz hesap kitabı, Kitabül muamelat yani hesap işleri kitabı. Havassuldat, yani sayıların özellikleri. Ez zarurat fil muterinat min kitabil cebr vel mukabele. Yani Cebir ve Denklemler kitabı. Bunlar en önemli beş eseridir. Bu eserlerden ne yazık ki sadece son eseri Cebir ve Denklemler kitabının bazı parçaları günümüze ulaşabilmiştir. Bilim tarihçisi İbnül Kıfti, onu aritmetik sanatında bilgili, bu konuda öncü, adı aritmetikçilerin dilinden düşmeyen bir hesaplama uzmanı olarak tanımlar. Batı dünyasında daha bilinir olmasından dolayı Harizmi'ye ithaf edilen Cebir bahsi esasen ilk olarak İbni Türk tarafından ortaya atılmıştır. Zaten Harizmi de eserlerinde El Cebr nazariyesini kullanırken İbni Türk'ün adını anmayı ihmal etmez. El Cebr, daha sonra Harizmi'nin eserlerinin Latinci'ye çevrilmesiyle Batı dünyasına geçmiş ve Batı dillerinde Cebir bilimi için kullanılan Algebra ismine dönüşmüştür. İbni Türk, basit denklemler ve çok bilinmeyenli denklemleri incelemiş, onların geometrik yolla çözümlerini göstermiştir. Birinci ve ikinci dereceden özel denklemleri, kare ve dikdörtgen yardımıyla çözmek ve ispatlamak İbni Türk'e ait bir yöntemdir. Bu metot matematikçiler arasında ayrıcalıklı bir yer edinmesini sağlamıştır. Cebir denklemlerini bu yöntemle çözmesi aynı zamanda analitik geometriyi de kullandığına işaret eder. Batı'da analitik geometriyi tam olarak kullanan ilk matematikçinin, 1591 ile 1650 yıllarında yaşamış olan Descartes olduğu düşünülürse, İbni Türk'ün zamanının ne kadar ilerisinde olduğu ve dehası daha iyi anlaşılacaktır. Hem kendisinden sonra gelen Harizmi Ömer Hayyam gibi dünyaca ünlü matematikçilere, hem de batılı matematikçilere öncülük eden Abdülhamit İbni Türk'ün vefat tarihiyle ilgili net bir bilgi yoktur. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır